Diye başlayalım söze. Başlayalım Hacı Bat. Nasılsın kara gözüm? Sağ ol iki gözüm. Ne yaptın? İş ilanlarından bir şey bulabildin mi bari? Yahu ben kim bu ilanlardan iş bulmak kim? Hayırdır? Ne varmış ki ilanlarda? Son zamanlarda bir ülkede yapılan bir iş ilanındaki sorulan acayip sorudan haberin yok galiba. Var kara gözüm onu biliyorum. Hani bizim ülkenin de ondan farkı yok yani. Bak sana rastladığım bazı ilanları okuyayım. Oku bakalım Karaköç'e... Göz... Bir radyoya ilan veriliyor... Ela gözlü, uzun boylu, konuşması ege aksanlı... Bayan program yapımcısı aranıyor diye. Eee? İlan üzerine bir kadının radyocu olmak hayaliyle... Evden kaçan kızı bulunuyor. Allah Allah! Bir ilanda uzak doğu sporları bilen... iyi tabanca kullanan, gözleri keskin... Cesur adaylar oyuncu olarak alınacaktır deniliyor... ...gelen adaylar arasında en iyi seçilen kişi... ...büyük bir soyguna zorlanıyor. Vay be! Film gibi! Evet, aynen film gibi. Yine bir ilanda ise şöyle... ...konuşması düzgün, ikna kabiliyeti yüksek... ...ses tonu etkileyici kişiler aranmaktadır diye. İlana cevap verilen kişiler... ...ellerine verilen senaryoyu... ...telefondaki bir kişiye okuyorlar. Telefondaki kişi ikna eden işe alınacak. Senaryonun konusu ise şöyle... ...erken yaşta yapılan evliliğin daha iyi olduğu... Ve de damat beyi öven sözler Sonunda telefondaki kişiyi ikna eden işe alınıyor ve kendisine Büyük ikramiye veriliyor Sıra patronla tanışmaya geldiğinde Patron şunları söylüyor Adım Zafer Yani ikna ettiğiniz kişinin damadı Bak sen damada Uyanık Hacivat uyanık bir grafiker kursun ilanında da okuma yazma bilmeyenler kursu alınacaktır diye yazıyor. Aylar sonra aynı kurs koca koca manşet atıyor. Biz bu adamları bile grafiker yaptıktan sonra... Yok ya... Görüyorsun işte ama daha dur bitmedi. Bir restoran ilanında da göbekli, kısa boylu, konuşması tatlı aşçılar aranıyor diye. Altına da not düşürmüş. Ümit Usta'ya benzer olanların şansı daha yüksektir. Sebebini soranlara ise verdikleri cevap şu... Müşteriler bu tip aşçılara Daha çok itibar ediyor Hay Allah Millet nelere dikkat ediyor böyle Ya gördün mü acıyı Bir dişçinin de verdiği ilanda Aralılan şartlar arasında Ağzında çürük diş sayısı Fazla olanlar deniliyor Yapılan açıklamada ise Dişleri yapılacak çalışanın Gelen hastalara karşı reklam olarak gösterilmesi Ne iş değilmiş hani Hele şu son ilana da bir bak bakalım Bakalım bakalım ...pastaneye alınacak elemanlara az mı yiyorsunuz çok mu sorusu soruluyormuş. Sence hangisi tercih edilir? Az yiyen tabii ki Karakocam. Bilemedin çok yiyen. Yapma ya. Sebep? Sebep bu lezzete kimse dayanamaz diye müşteriye reklam yapmak. Hay kara gözüm ne patronlar varmış öyle. Al benden de o kadar acıyı var. Şimdi anladın mı ne demek istediğimi? Anladım anladım kara gözüm. Sana Allah kolaylık versin. Amin amin sağ olasın. Neyse efendim geldik yine kelamın sonuna. Her ne kadar sürçü ettikse affola.